Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الرحيم الحمد Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ khalaqtul jinnâ vel insâ illâ liya'budûn sadakallâhul Değerli kardeşlerim, her bir Müslüman hayatı boyunca kendisini frenlemek, kontrol altında tutmak, muhasebe yapmak, öz de bulunmak zorundadır. Bir insanın kendi kendisini kontrol edebilmesinin en sağlam yolu budur. Her an ben ne oldum, ben ne olacağım. Her gün, bugün Allah için ne yaptım sorusunu sormasıdır. İnsanın en önemli hasletlerinden, önemli nefis terbiye yollarından birisi nefis muhasebesi yapmasıdır. Nedir nefis muhasebesi? Nefis muhasebesi insanın iman, ve amelleri açısından düşünce dünyası zihin yapısı ve eylemleri açısından kendisini sürekli olarak kontrol altında tutması sorguya çekmesidir İşte bu sorguya çekmesiyle yaptığı hatalardan dönme yaptığı iyiliklerde sebat edebilme ...günahlarına da tevbe edebilme imkanı elde edecektir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurur ki... ...akıllı kişi... ...nefsine hakim olan... ...ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi de... ...nefsini duygularına tabi kılan... ...ve... Kendi kendine sürekli Allah'tan beklenti içinde olan kimsedir. Akıllı kimmiş? Akıllı insan kendine hakim olabilen. Eğer iradesini kontrol edebiliyor, kendi kendine sahip çıkabiliyor ise ve ölümden sonrasına çalışıyorsa. Dünya hayatı çok kısa bir süredir. Nefes alıp verinceye kadar geçecek bir süredir. Üç gündür. Biri dündü geçti, biri bugün içinde yaşadığı an, diğeri de yarındır. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği, daha doğrusu yarın kendisinin var olup olmayacağı, yani kendisine bugün verilen imkanların yarın var, var olup olmayacağı, verilip verilmeyeceği meçhudur. Onun için de ne yapmalıdır? Akıllı insan... İçindeki anını değerlendiren insandır. Öğrenci mi? dersin çalışıyor? Hele haftaya derse bu öğrenci bitmiştir. Önce bulunduğu anın değerini bilmek zorundadır. İnsan herhangi bir şeyi sonraya ertelerse... ...bilmeli ki o şeyin kendisine verdikleri mice İşte Efendimiz Aleyhisselam bunun için buyurmuştur ki... ...akıllı kimse kendini kontrol edebilen, kendisine sahip olabilen ve ölünden sonrasını düşünen küçücük geçici dünya menfaatleri için hırsların, tutkuların etkisiyle değil, yalnızca Allah rızası için davrandığı zaman, bunu düşünebildiği zaman işte akıllı insan o kimsedir. Aciz de kimdir? Aciz de kafasını eserse onu yapan, nefsine, hevasına uyan ve sonra da acaba kurtarılır mıyım diye bekleyen insan. Tabii ki bir mümin her zaman Allah'tan ümit içerisinde, beklenti içerisinde olmalı, dua etmeli, istekte bulunmalı. Ama eğer yaşantısı bu isteklere uygun değilse kötülükleri yapıp yine de bir ümit içerisinde zür tesellisi içerisinde olursa bu insan aciz insandır. İnsanın dua ederken de duasının kabulü için yapacağı işler vardır. Yani fiili dua dediğimiz yapması gereken işlerdir. İşte değerli kardeşlerim bunun içindeki insanın nefsi değişik güç olağları ile mücadele içerisindedir. İnsanın nefsini bir taraftan dünya, bir taraftan şeytan, bir taraftan yaşadığı çevre her şey etkiler. İnsan yaratılış itibariyle bunlarla mücadele içerisindedir. Akıllı insan bu mücadeleleri başarıyla geçen insandır. İstedibilillah ve'l-tavzur nefsu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her bir nefis yarına ne hazırladığına baksın ve Allah'tan korkun. Bir insanın cetveli, hesabı, bütçesi ne olmalı? Yarın olmalı. Yani kıyamet, kıyamet olmalı. Yaptığım herhangi bir işin ahiretteki karşılığı ne? Bunun hesabını yapmalı. Bunu yaptığı zaman işte o zaman doğru bir iş yapmış olur. Bunları yapmadığı takdirde dünyevi hesaplarla, küçük çıkarlarla hareket ediyor olursa bir insan peşiyle kaybetmiştir. Bir başka rivayette ise değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, işlerin değeri sonuçlarına göre ölçülür. Yapılan bir iş, bir hani sözde de derler ki, akıllı insan yaptığı işin sonunu gören insandır. Yaptığı işin değeri ne ile ölçülür? Kıyametteki derecesiyle. İnsanların alkışlaması, hoş görmesi, hor görmesi... İyi veya kötü görmesi, dünyevi olarak hoşumuza gitmesi, beğenip beğenmememiz değil. İşin en önemli sonucu Allah katında değeri. İşin en önemli sonucu kıyamet günü o şeyin karşı karşıya bizi bırakacağı durumdur. İşin önemi sonucu ile ilgilidir. Bir ayet-i kerimede yüne Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize... Kıyamet sahnesini anlatırken buyuruyor ki Ya eyyuhal insanu, mâ bir bi rabbike'l Kerim İnsana böyle denecek kıyamet günü. Ey insan seni kerim olan Rabbini anmaktan, onu düşünmekten yaptığın işleri onun için yapmaktan ne şey aldattı? Yani bir insan yaptığı herhangi bir işi ...hayatı boyunca Allah rızasını gözetmeden... ...o işin ahiretteki sonucunu hesaba katmadan yaparsa... ...bu insan aldanmış insandır. Aldanmamış insan, zeki olan insan... ...yaptığı her işin sonucunun kıyamet olduğunu düşünen insandır. İşte insanları şeytan aldatırken... Değişik kuruntular Sana nakşeder ki Bunlardan birisi de Hep umut içerisinde Olmasıdır Kötüle battığı halde hep iyilik beklentisi içerisinde olmak Şeytanın insana Karşı uyguladığı Taktiklerden birisidir Onun için özetle diyoruz ki Bir müminin Dünyadaki En büyük hedefi Yalnızca ahireti kazanmaktır. En iyi mümin yaptığı her şeyde yalnızca Allah rızasını gözeten her işinden dolayı hesaba çekileceğini bilerek kendini hesaba çeken insandır. Bu hesaba çekme işini her an yaptığı takdirde o insan kurtuluşa gider. Yani şunu düşünmeli ki Kıyamet günü olacağını düşündüğümüz her şey aslında bugün gerçekleşiyor. Kıyamet günü mizam var, hesap var, cennet var, cehennem var, sorgu var. Her şey ama her şey dünyada aslında gerçekleşiyor. Ben acaba Sırat Köprüsü'nden nasıl geçeceğim sorusunu bir insan bu sorunun cevabını bu dünyadayken veriyor peşinin bu dünyadaki yaşantısıyla kıyamet günü mizanda hesabım tartım nasıl olacak defteri amalen hangi elimden verilecek bunların hepsinin tartışma yeri yani uygulama yeri bizzat dünyadır bununla ilgili soruların hepsine bir insan kendisi dünyada karar verir işte onun içinde bu kararı nasıl verir yaşantısıyla verir Kıyamet günü yani bir sürpriz bekleyerek acaba nasıl sonuçlanacak diye bir beklenti içerisinde olmamalıdır bir insan. Kıyamet günü yaşayacağı manzaraların hepsini zaten bu dünyada iken bugünden kendi elleriyle hazırlıyor. Herkes kıyametin manzarasını böylece bugünden bilmiş oluyor. İşte onun için değerli kardeşlerim bir insan... Hayatı boyunca her an kendini sorguya çekmeli, nefsini gözetim altında tutmalı. Mesela demeli ki ben şu ağzımdan çıkan sözlerle iyi şeyler mi söylüyorum, kötü şeyler mi söylüyorum? Bu söylediğim şeyler bana fayda mı verir, zarar mı verir, bunun hesabını yapmalı. Hani buyuruyordu ki aleyhissalatü vesselam efendimiz... Bana iki şeyin garantisini verene ben de cenneti garanti ederim. Bir, iki bacak arasını yani ırzını koruyacağını, bir de iki dudak arasını yani çenesini kontrol altında tutan insan, bu ikisini kontrol eden insan, ne diyor Peygamberimiz? Cenneti garanti ederim. Onun için de bir insan sürünerek, yüzü koyun sürünerek cehennemi ancak... ...diliyle gider. Cennete uçarak ancak diliyle gider. Onun için bir mümin ağzından çıkan her bir kelimenin bir hesabı, bir karşılığı... ...müsbet veya menfi, iyi veya kötü bir e, mukabelede bulunacağını düşünerek hareket etmeli. Ne buyuruyordu Peygamberimiz? yükünü villa hayran evde kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya Hayır söylesin ya da sussun. Allah ve ahiret gününe iman bu konu o kadar çok önemli olduğu için Allah iman gibi Allah'a iman ve ahireti iman gibi İslam'ın imanın temel şartlarını ortaya koymuş ve demiş ki sanki buna dikkat etmeyen bu iki değeri hafife alır anlamında Allah'a ve ahiret gününe iman eden iyi hayır söylesin ya da sussun. Onun için müminler her hareketlerine bu açıdan yaklaşırlar. Bunun dışında tabii ki günlük hayatında ağzından çıkan insanların dedikodusu, laf çekiştirme gibi bir Kötülüklerden Hepsinden uzak kalması Yani gıybet etmek Nasıl ki günahtır Gıybet edilen ortamda Gıybete iştirak etmek de Aynı şekilde bir yöbeldir Bir mümin Kardeşi hakkında Kötü şey söylendiği zaman Kendi gıybet etmez Ama başkası dedikodu yapıyorsa Gıybet ediyorsa Ya onun hakkını savunur ...ya da bulunduğu ortamı terk eder. Başka insanın hayatı boyunca ağzından çıkan her şey... ...kardeşini incittiği tek bir olumsuz kelime... ...kıyamet günü kendisi için pişmanlık vesilesidir. Anlattığı yalan bir rüya... ...hani insan meraklıdır bazen... ...bol keseden atmayı sever... Şöyleye gittim buraya geldim. Şunu yaptım bunu yaptım. O yaptıklarını senden başka bilen yok. Her şeyi anlatıyorsun ama yalan. Uydurma. Karşındaki bir insan gülsün diye ya da kendini güçlü kuvvetli göstereyim diye kimsenin bilmediği konularda bol keseden atan insan ne büyük ne büyük acı içerisinde kıvranacak. Aynı şekilde biliyorsunuz ...görmediği rüyayı gördüm diye anlatan bir insan da... ...kıyamet günü çok mahcup olacak ki... ...bu bu münafıkların özelliklerinden birisi sayılıyor. Bir insanın çünkü orada özel bir durum vardır. Hiç kimsenin bilmeye, vakıf olmaya mutlali olamadığı... ...asla bilemeyeceği bir şeyi kendisine uydurmasıyla insanları aldatması bu bir münafıklık alametidir. Bunların dışında tabi ki tabii ki insanın en çok kendisini sorluya çekeceği husus kul hakkı ile ilgili konular olmalı. Çünkü Allah Teala kendisiyle ilgili işlenen suçları affettiği halde kul hakkıyla ile ilgili hiçbir suçu affetmeyeceğini bildiriyor. Onun için bir insanı en küçük incitmeden, üzmeden, parasal, maddi karşılığı olan veya olmayan her türlü zarar vermeden uzak kalmayı tercih etmeli. Tabii ki bunların dışında insanın hesaba çekileceği, hesaba çekileceği Rabbimize karşı kulluk görevleri. Bunların başında da tabi ki namaz gelir. Bir insan... Rabbine karşı en önemli kulluk görevi olan günlük 5 vakit namazını kılmadıktan sonra ne kadar iyi bir insan görüntüsü içinde olursa olsun anlamsızdır. Hiçbir karşılığı yoktur. Onun için de kulluk görevini en iyi şekilde en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Tabii ki biz kardeşine karşı hukuksuzluktan bahsederken bir şu hadisi de unutmamalıyız ki la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz kendi nefsi için sevdiği, arzu ettiği şeyi kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz yani Müslüman olmanın başka şartları da var diyor Peygamberimiz. Nedir o? O şart kardeşi için yaşamak. Kendin için ne büyük hayallere dalıyorsan, kendin nelere sahip olmak istiyorsan işte kardeşin içinde aynı şeyleri arzu etmediğin sürece hakkıyla, hakkıyla kulluk görevi yerine gelmiş olmaz değerli kardeşlerim. Peygamberimizin bu noktadaki sözleriyle ilgili İbni Hacer el-Askarani Hazretleri bir derleme yapmış ki Mirahat isimli eserinde orada aslında bize bize hayatın özetini çıkarıyor. Diyor ki: Jedidis safinete fe innel bahr amiku. Ey yolcu, gemini yenile. Çünkü Deniz çok derin. Nedir gemi? Peygamberimizin büyük bir mühadis olan İbni Hacer el Eskanani Hazretleri hadislerden yola çıkarak böyle bir e, e, meti, e, rubai düzmüş ki burada söylediği şu Gemini gözden geçir, elden geçir çünkü deniz çok derin. Çünkü çok derin yerlere gideceksin. Hani ne buyuruyordu Peygamberimiz? Bu hadisin kaynağı olarak İmanınızı la ilahe illallah sözüyle yenileyiniz. Her an insan imanını güçlendirmek üzere, gemisini sağlamlaştırmak üzere her an imanını tazeleme, her an tesbihatta, zikirde her an bilinçte olma hususunda gayret göstermeliydi. İkincisi neydi? İkincisi tabi ki bu noktada bu kelimeyi tevhid sadece dil ile söylemek değil Bizzat yaşayarak hatırda tutmak Allah'ın en yüce olduğunu tek kuvvet ve kudret sahibi tek süper güçün Allah olduğunu bilmek. Bunu her an hatırda tutmak İşte bu zindelik Bu iman bu güç insanda tutulduğu sürece iman hep taptaze Hep dipdiri kalır Ama bunu yeşer Gevşettiği an bu gücü de Kendisini de yitirir değerli kardeşlerim İkinci olarak Khuziz de Fe inne sefere baidu Azı kal Çünkü Yolculuk çok uzun Nedir azık? Hani azık seyahate çıkan bir insanın yoldaki ihtiyaçlarını temindir. Bir insanın dünyevi seyahatte yolda yiyecek, içecek su, para bunlara ihtiyacı vardır. Ama ahiret yolcusunun imana, ahiret yolcusunun takva isimli aza, ahiret yolcusunun ya Rabbi ben senin için dünyada şunları yaptım diyebileceği azağa ihtiyacı vardır. Rabbisinin huzuruna hesap vermeye gittiği zaman Allah için yaptığı hiçbir şey yoksa Ya Rabbi geldim ama boş. Ya Rabbi geldim ama bir hiç. Ya Rabbi geldim ama bir ömür nasıl geldi geçti bilemedim. İşte huzurundayım dediği an. O insan azıksız insandır. Azık ekstra yatırımla elindeki elindeki Rabbine güvenle sunabileceği amellerle mümkündür. Ve haffi fil himle fe innel agabete Bir de diyor ki yükünü de azıt, azalt. Çünkü yokuş çok sarktır. Hani bir insan yokuş tırmanırken elinde biraz yükü varsa 3-5 adım gider ama iş yol arttıkça taşı o eşyaları nasıl ki taşıyamaz işte ahiret yolu da böyledir. Bu yük de günah yükleridir. Dünyadan fuzuli olarak meşgul olduğu boş şeylerdir. Bu şeylerden de insan uzak durmalı. çünkü o yük ne kadar çok ise kendisi için o kadar fazla ayak bağı olur. Ahiret yolculuğuna çıkan bir insanın bu yanında bulunan fuzuli yüklerden, günahlardan ve faydasız şeylerden uzak kalması gerekir. Son olarak da ve ahlisil amel feinna naqida basir diyor. Amelini ihlasla yap. Allah için yap. Çünkü çünkü Gözetleyen, bu amelleri gözetleyen Allah her şeyi adım adım görüyor. Sen ne kadar insanları aldatırsan aldat, ne kadar insanlar seni farklı bilirse bilsin, ne kadar sen kendine değişik gerekçeler, bahaneler, mazeretler üretirsen üret, Allah her şeyi görüyor. Allah'ı asla kandıramazsın, onun içinde her an her an bu sorgulanma içerisinde olacağını düşün ve buna göre hareket et diyor. Değerli kardeşlerim bu noktada bir muhasebe ile ilgili bir hadisi de paylaşmak isterim ki Hazreti Ömer Efendimiz'in Efendimiz'le geçen bir diyalog. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlara müminlere Mesudine beviide kabir azabını Münker ve Nekir meleklerin sorgularını vesaire anlatırken Hazreti Ömer Efendimiz bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah biz öldükten sonra da bu sorguya çekildiğimiz zaman aynı zihnimiz, aynı aklımız baki kalacak da bu bugünkü aklımızla mı cevap vereceğiz? Yoksa ölü olduğumuz için değişik bir çekleme gireceğiz dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buydur ki şimdiki aklınız nasılsa kabirde de öyle olacaksınız. Yani onun için ölülere telkin verilir, onun için aslında ölüler o telkinlerden bir şeyler duyarlar diye anlatılır. O konu konumuz değil. Kısaca kabirde sorguya çekilirken aynı. ...sağlığında insan sorulara nasıl cevap veriyorsa, işte kabirinde de öyle cevap verecek deyince... ...Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, böyle olduktan sonra kabir azabıyla ilgili hiçbir endişe çekmemize gerek yok o zaman diyor. Tabi aradan uzun yıllar geçiyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor kendisi ölüp Hazreti Özbekir Efendimiz o vefat edip Hazreti Ömer Efendimiz halife oluyor Müslüman Devlet Başkanı gün geliyor Hazreti Ömer Efendimiz ölmek üzere ölmek üzere ölmek üzere iken tabi bir duası var hayatın meşakkatini biliyor çok meşakkatli bir hayat çok meşakkatli olduğu için Sorgu olduğu için hesaba çekileceğini bildiği için, Ya Rabbi diyorum, artık benim gücüm çok ilerledi. Yani kişisel olarak insani gücüm çok zayıfladı, ama yetkilerim, devletim, mülküm çok genişledi. Ben artık bu saatten sonra hataya düşme, senin rızandan uzaklaşma korkusu taşıyorum. Onun için Ya Rabbi. ...beni azdırmadan bir an önce canımı al diye dua ediyor. Tam daha fazla yetkiyi nasıl elde ederim bu yetmiyor. İkinci bir yetkiyi daha nasıl alalım değil. Tersine, Ya Rabbi bu kadar çok yetki artık beni haktan sapıtabilir, azdırabilir... ...artık canımı al diye dua ediyor. İşte bu olaydan bir iki gün sonra bir suyu suikasta kurban giderek şehit ediliyor biliyorsunuz. İşte Hazreti Ömer Efendimiz vefat etti. Defnedildiği esnada Hazreti Ali ta yıllar önce Hazreti Ömer'in Peygamberimizle bu karşılıklı konuşmasını hatırlıyor. Hani demişti ya, ya Resulallah madem dünyadaki aklımız kabirde de Bizde ise mesele yok o zaman demişti. Onu hatırlıyor. Gelip kabrinin başında Hazreti Ömer'in ne yapacağını kulak verip dinliyor. İşte o zaman Hazreti Ali Efendimiz görüyor ki Münker ve Nehir melekleri Hazreti Ömer'e soru soruyor. İşte Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? Bu sorular sorulduğunda Hazreti Ömer o meleklere diyor ki siz nereden geliyorsunuz? Diyorlar ki biz 7. kat semadan Peki diyor siz Ne kadar bir mesafeden Geliyorsunuz? Diyorlar ki biz 7000 senelik uzaklıktaki Bir yerden geliyoruz 7 kat kök buraya 7000 sene mesafededir deyince Hazreti Ömer diyor ki Siz 7000 senelik yoldan Geldiğiniz halde Rabbinizi unutmuyorsunuz da ben şu iki adımlık evimden kabri gelmişim ben mi unutacağım diyor. Ve böylece, böylece de hem melekleri azarlamış oluyor. Hatta bir rivayette de o meleklerin yakasına yapışıp diyor ki sakın ha ümmeti Muhammed'e böyle katı davranmayın. Melekleri de Hazreti Ömer bu çünkü. Melekleri de ikaz ediyor Biraz merhametli yaklaşın Sorgunuz kolay olsun diye Hazreti Ali de işte bu Toprağın altından gelen Seslere şahit olduğu zaman Diyor ki Ömer diyor sahiden sen Davanın sözünün eri bir adammışsın Ömer doğru söyledi Söylediğini de yaptı Dünyadaki heyecanıyla Ahiretini de korumuş oldu Değerli kardeşlerim Önemli bir hadis-i şerifle sohbetimizi toparlayalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam bize kıyamet sahnesini anlatıyor. Diyor ki kıyamet günü insanlar ihtimada toplanır. Resmi protokol gibi, geçit töreni gibi herkes bir alanda öyle bir ictimaya toplanır ki o gün insanlar şu sorulara cevap vermediği sürece... Hiçbirisi yerlerinden kıpırdayamazlar. Adeta ayakları çivilenmiş, sabit dururlar. Kıpırdamadan hazır ol vaziyette. Nedir onlara sorulan soru? Şu sorulardır Ebuberzene rivayetine göre. Bir hadiste 4, birinde de 5 diye söylüyor ama içerik itibariyle aynı. Sorulacağı sorular şunlar. Bir, an umrihi fime efneah. Ömrünü nerede geçirdi? Allah sen namaz kıldın mı, oruç tuttun mu, ibadetlerini yaptın mı, bitti mi bunu soracak. Ama esas baraj sorusu bunlar. Temel soru bu. İçtima anındaki bu sorulara cevap verdikten sonra insanlar rahat bırakılacaklar. Sen ömrünü nerede tükettin? Tamam namaz kılmıştır ama insanlar seni ne diye tanıdı? Neyin peşinden gittin? Hani herkesin tanıtılacağı bir yönü vardır. Bunun hayatı, işi gücü futboldu. Bu da kahveden hiç çıkmazdı. Bu da hep falan işin meraklısıydı. Neyin peşinde gitti? Bu da hiç ağaçlarından başka bir şey bilmezdi. Herkesin kendini tanıttığı, tanıtılacağı bir yönü vardır. İşte Allah onu soracaktı. Sen neyle meşguldun dünyadayken Ömrünü neyin peşinde harcadın Bir İkincisi Allah için neler yaptın Amellerini sayacak ki Görevlerini ibadetlerini yerine getirdi mi Getirmedi mi Üçüncüsü de Malını nereden kazanıp Nereye harcadığı sorulacak Yani Ben kazandım Helalimden kazandım Haram yemedim ama mal benim değil mi? İstediği gibi harcarım diyemez bir insan. Bir de cevap vereceği şey onu nerede harcadığı. Kuruşu kuruşuna eğer düzgün yerlerde harcamayı israf etmişse orunda hesabını verecek. Kazandığından 3 harcadığından 4 ve 5'incisi olarak da 5'inci olarak da Ömrünü nerede geçirdiğinden... Birincisi gençliğini nerede geçirdiği sorulacak... Sonuncusu da ömrünü neyin peşinden... Hangi davanın peşinden... Nelerde ömür tükettiği, ömür sürdü, Bunlardan hesaba çekilecek. Bu soruların cevabını doğru vermeden... Yakasını kurtaramayacak. Bunların cevabını da doğru verdiyse... işte o zaman insan... ...kendini kurtarmış olacak... ...değerli kardeşlerim... ...onun içinde... ...kıyamet günü mahcup olmamak için... ...Allah'ın huzurunda... ...bu sorulara doğru cevap verebilmek için... ...dersimize bugünden... ...iyi çalışmalıyız... ...peygamberimiz bize... ...sınavda çıkacak soruları... ...teşiyle söylüyor... ...size sorulacak sorular bu... ...bu soruların cevabını... ...şimdiden iyi hazırlayın... Ve sınav sonucunda perişanlık yaşamayın diyor. Onun için de Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimede allah Teala bizi pek çok yönde ikaz ediyor. Diyor ki, اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitine. Allah sizi mallarınızda, evlatlarınızda imtihan eder. اِنَّمَا لَحَيَاتُ الدُّنِّيَ لَعِبٌ وَلَهُونَ ve وَتَفَاخُرٌ اِلَا خِرِهِ Dünya hayatı oyundur, eğlencedir, yarıştır, rekabettir, süstür, imaj kavgasıdır. Hep oyun aldanmadır ve yine bunların en önemlisi bu kötülüklere, hevaya, şehvete, nefse kapılmadan hızayı ilahiye uygun şekilde hareket etmektir. Çünkü diyor Allah, hatta idecehadehumu mu işte onlardan birine dünyada değişik şeylere aldanmış, başka uğraşlar içerisinde olan insana ansızın ölüm meleği geldiği zaman, Ya Rabbi ne olur, biraz daha süre ver ki laalli amelu salihen, bar iyi bir şeyler yapayım der, iman etmiş görevini biliyor ama başka işlerle aldanmış. Hele zamanı gelir, zamanı geldiğinde yaparım demiş ama ölüm meleğe, ansızın karşısına gelmiş. İşte bu insanlar için perişanlık olacak ki وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَاَوْ لَعْقِلُوا مَا يُكُنَّا فِي أَصْحَابِ Diyecekler ki bazı insanla da Ya Rabbi keşke işitseydik Keşke söylenenleri anlasaydık da O hallere düşmeseydik Onun için de bu uyarıların bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkması da Önemsenmemesi de kıyamet günü bir pişmanlık vesilesi olacak <Gülüyor> Ve değerli kardeşlerim Son bir hadis-i şerifimizde de peygamberimiz buyuruyor ki ...lezzetleri yok eden... ...ölümü çok hatırlayın... ...ölüm... ...tatları bıçakla kesen... ...diyor başka hadiste... ...lezzetleri yok eden... ...ölümü hatırlayın... ...ve bu bir hadiste de peygamberimiz... ...Hazreti Ayşe Validemizin... ...bir gün hışkıra hışkıra ağladığını görüyor... ...şaşırıyor... ...ya Ayşe, ne oldu niçin ağrıyorsun dediğinde... ...ya Resulallah... ...cehennem ateşi aklıma geldi... Cehennemden korktuğumdan ağlıyorum dediğinde diyor ki peygamberimiz ve soruyor ya Resulallah diyor acaba o gün Ailenizi de hatırlar mısınız? Hatırlayıp da bizi kurtarır mısınız dediğinde diyor ki peygamberimiz ya Aişe Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz insan. E, anasından Evladından, babasından Eşinden, çocuklarından Kaçar. Üç yerde kimse kimseyi Görmez. Bunlardan Birincisi mizan Tartı esnasında Hafif mi ağır mı geleceğini Meraktan Hiç kimseyi hatırlamaz İkincisi Amel defteri verilirken Acaba sağ elimden mi Sol elimden mi alacağım Bu korku Üçüncüsü ise cehennemin iki yakasına kurulmuş olan üzerinden cennete geçilecek olan sırat Köprüsü'nden geçerken ya geçemezsem ya düşersem korkusuyla kimse kimseyi hatırlamaz değerli kardeşlerim. Ve onun için Peygamberimiz hadis-i şerifinde de diyor ki ''Kıyamet günü herkes pişman olacak.'' İyilerde, kötülerde, dünyadayken muhsin olan kimseler iyilik yapan insanlar keşke diyecek. Biraz daha fazla iyilik yapsaydım. Madem ki bu kadar sevap veriliyor, niye daha fazla yapmadım diye pişman olacak. Kötülük yapanlar da keşke bu kötülüğü yapmasaydım diye herkes ama herkes pişman olacak. Allah pişman olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Rızasına uygun şekilde yaşamayı nasip eylesin. Ve selamün aleyhüm rabbil alamin.